Saat 10.34 Din Destek Projesi özel yayını Açık Yeşil'in içinden sesleniyor. Şimdi de merhaba Ümit hoş geldin. Merhaba hoş bulduk herkese. Günün merhaba aydın. hoş geldin. Daha doğrusu biz hoş geldik senin evet. şeyine. <gülüyor> <gülüyor> Karşılıklı Adnan ekonomisi gibi bir şey işte. evet, evet evet. Yolda gelirken kapıda gördüm seni dinleyerek geliyordun. Evet havaya evet. girmek için evet. özellikle en baştan beri zaten dinlemeye çalışıyorum destek programlarını. Bu da yıllar sonra pandemiden beri biz Açık yeşilli pek stüdyoda yapamamıştık. Hatta evet, hiç yapamamıştık evet. galiba. Hiç yapamamıştık. Ee, bu vesileyle <gülüyor> ben de stüdyoya girmiş oldum. Çok heyecanlıyım yani. Çok hem, hem destek nedeniyle, destek kampanyası nedeniyle hem de stüdyoda olduğum için. Nasıl geliyor dışarıya sesler? Radyonun sesleri şenlikte. Radyonun sesleri güzel geliyor. Heyecanlı geliyor. Sürekli sayıları arttırmaya çalışıyoruz. Duyuyoruz. Çevremize yaymaya çalışıyoruz. Ben de genelde hani her sene bu programlarda konuştuğumuz bir şeyi bir daha bir düşüneyim dedim. Hani hele şimdi böyle morallerin biraz bozuk olduğu bir dönemdeyiz malum. <gülüyor> i̇şte seçim sonrası vesaire. Ve şeyi fark ettim. 2-3 hafta açık, önce açık yeşil'de ...Konda'nın iklim haberle yaptığı... E, ...farkındalık araştırmasını... ...konuşmuştuk Ömer hmm. abi hatırla. Evet evet. Orada... E, ...bu seneki beşincisi yapılan... E, ...şeyde... E, ...araştırmada... E, ...iklim değişikliği endişesi... ...Türkiye'de şu anda... ...yüzde 83'e yükselmiş durumda. Yani... ...Türkiye'de bütün toplumda... ...iklim değişikliğinden endişeli olanlar... ...yüzde 78... ...iklim değişikliğinin olduğunu söyleyenler... ...yüzde 98... ...bunun işte insan kaynaklı olduğunu söyleyenler de %78 yani çok yüksek çok bir oran bu. Çok yüksek oranlardan bu. bahsediyoruz. İnanılmaz bir sonuç çıkmış durumda. Şimdi o yüzden ben bunu şimdi düşünürken açık radyo üzerine... Biz hep şeyleri görüyoruz açık yeşilde de öyle yani yapılmayanları görüyoruz yapılamayanları görüyoruz özellikle hükümeti tabi eleştiriyoruz işte fosil yakıt şirketlerinden bahsediyoruz ama bir de yapılanlar var ve bizim yaptıklarımız var ben açıkçası işte açık radyonun bu sene 28. yılı mı oldu? Evet. Yani 27 buçuk yılı tamamlamış durumdayız. İşte 28. yıla girmiş durumda ve Türkiye'de iklim krizini herhalde ilk defa bu kadar açık bir şekilde gündeme getiren medyada açık radyo ve gündemde de tutmaya gayret. İsrarla, israrla. israrla. inatla Çok tutan önemli. ve hatta epey de laf işitmemize rağmen bundan dolayı <gülüyor> evet. büyük bir ısrarla tutan ve işte geldiğimiz noktada ben bu yüzde 83'te yani endişe yüzde 83 endişe ve yüzde 78 açık farkındalıkta. E, Açık Radyo'nun çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani bir fikri inatla ve ısrarla dile getirmek ve bunu e, kampanya yaparak aslında sadece gazetecilik yaparak değil bir aktivist olarak yapmanın sonucunu yaşıyoruz. Yani kimse şöyle demesin bence. Hani Açık Radyo'nun belli bir dinleyici kitlesi var, belli bir destekçi grubu var falan ama bizim etkimiz bununla sınırlı değil diye düşünüyorum ben. Muazzam bir orandan ve muazzam bir bakış açısıyla karşı karşıyayım şu anda. Yaratılmış olan müthiş toplumsal dönüşüm ve farkındalıktan bahsediyorsun ve çok yüksek bir orandan bahsediyorsun. Evet, bir de açık radyonun tabii şeylerde ilk iklim yürüyüşlerinden itibaren ilk... Aktivizmin de bir parçası olması açıkalıyor başka hiçbir şey. 2005'te yapmıştık değil mi evet. ilk e, Kadıköy mitingini. Evet ve dünyanın da ya yani o yılın en soğuk gününde küresel ısınma şey ama binlerce kişiydik. Evet. Ve ilk tek kar yağan gününde falan da yapıyorduk. Yok o 2006'ydı. 2006'ydı o. 2005'te 2006. çok daha kalabalıktı Kalabalık. ilk mitingde. Evet. O kar yoktu orada. Kar yoktu evet. Bir sene sonrakinde 4 Kasım'da vardı. Nedense bu tarihleri çok iyi <gülüyor> Evet. Şimdi bu vesileyle ben de ilginç bir şey. Hiç kimse seni övmüyorsa sen kendini öv bahsine geçeyim. Burada benim yıllar önce çok uzun yıllar önce deneme yazılarımı derlediğim bir kitaba bakıyordum burada konuşalım bu yeni e, dinleyici destek e, dönemi diye. Ne zaman baş, başlamışım ben bu konuları konuşmaya diye ve çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Tamamen unutmuşum bunu da yaştan saymak lazım herhalde. Yani e, bu Rüzgâr'a karşı adlı denemelerin biriktirildiği bir kitapta Tatminsiz bir yazı diye bir denemem var. Satisfaction şeyin şarkısını Rolling Stones'un ele alıyor ve bunun tüketim toplumunu hatıra getirdiği ve müthiş zorladığı filan anlatıyor. Ve sonunda biterken şöyle bir şey yazmışım. Doğanın sonu diye bir kitap geçti elime. İlmakibo'nun kitabı. Evet, İlmakibo'nun. insanın elinde doğanın sonunun geldiğini adam akıllı güçlü kanıtlarla ortaya koyuyor. Çok üzünlü diyor. Ve tarih 1990. 90'da yayınlanmış. Fena değil yani bu üstelik bu makalenin yayınlandığı tarih 90'da. Bu kitaba alındığı tarih 90. 1989'da yazılmış, yayınlanmış. Dolayısıyla bayağı erken Peki yani. ben de bu tarihle ilgili bir şey söyleyeyim şimdi. 1990 yılında yani işte bu kitabı okuduğunuz zaman Bilmak gibi'nin kitabını. Atmosferdeki karbondioksit düzeyi kaçtı? B 350 ppm'di. 350. Henüz o geçilmemesi gereken sınır o yıl geçilmişti. 350 idi. Peki şu anda kaç? Bugünkü düzeye bakalım. Ömer abi sen oku istersen. Oh, okuyabilecek miyim bilmiyorum 424.57 ppm evet, beş milyon, son 5 milyon yılın rekorunu kırdık bugün itibariyle 424.5 çıktı sadece 90'dan bugüne 75 ppm artmış yani bu inanılmaz bir hızla artıyor yani bir yandan da bugün Guardian'da haberi vardı evet. Arktik'te e, Kuzey Kutup e, kutbundaki Aşınmıştı, yaz buzunun erimesinin durma ihtimalinin kalmadığını ve 2030'larda ben bunu görünce böyle bir acaba yanlış mı okuyorum diye baktım 2030'larda yani en fazla işte 7-8 sene sonra açık deniz olacağını açık okyanus olarak göreceğimizi yazıyor e, sabah öncede da aynı şeyi birazcık konuştuk yani Bill MacQuaire başka daha ne şey denebilir, bilmiyorum ya yani. şunu söylüyor bu berbat bir haber diyor Bill McGuire. ama bundan sonra neyi göreceğiz Üşüşecekler diyor gemileriyle Buz kranlarıyla Orayı bütün talan etmeye Bütün büyük şirketlerin Üşüştüğünü de göreceğiz üstelik diyor ki Bu bana atılır bir işte Rus, evet. Rusya Kuzey Kutbu'nun ortasında Deniz dibine bayrak dikmişti ya Birkaç sene <gülüyor> evet. önce ee, Şimdi Or artık, artık hepsi Şenlik için. başlayacak diyor Ve bunu bizden başka da pek kimse Söz etmiyor asıl senin Demin getirdiğin noktayı şimdi bir kez daha vurgulamak için söylüyorum yani medya görevini yapmıyor yani ben ihanet içinde olduğunu düşünüyorum medyanın bunu bu mikrofonlardan defalarca söyledim açıkçası gezegene karşı ve gelecek kuşaklara karşı bir ve ihanet bütün bu tüm türlere karşı ve bundan yani insan sadece öbür türleri de bir, bir evet canlı canlıları bitkileri karşı. ve hayvanları börtü böceği de arıları hepsini de ama yok. işte bunu böyle söylememizin de hiçbir etkisi olmuyor. Aynı şekilde devam ediyor medya. Yani hükümete Maalesef. baskı yapmak lazım. Yani asıl iş orada bence. E, büyük bir etkisi oluyor. Yani söylediğin oranlara baktığımız anda evet e, tabii ki erkin işine gelmiyor. E, bunu çok da kale alarak bir davranış biçimi, bir refleks e, geliştirmek çok işine gelmiyor olabilir. Ama toplumda böyle büyük bir endişe ve böyle gerçek bir e, dönüşüm ...yaratıyorsak eğer yaratmak üzereysek... E, ...önünde ve son, önünde sonunda... ...bunu dikkate almak durumunda kalacaklar... ...çünkü... E, ...taban müthiş bir oranla evet. itiraz edecek bunlar... Az ...yeter kaldım. ki bir söylemeye devam edelim... ...az kaldığını düşünüyorum ben yani... ...bu sene Eninio geliyor... E, ...muhtemelen uzunca bir süre devam edecek... ...yani çok büyük bir sıcak dalgası geliyor... İşte A, A, Eylül'de bir, falan, buçuk, değil mi? Evet, bir buçuk, evet bir buçuk dereceyi de 2027 gibi aşacağımız söyleniyor. İşte Arktik de erirse falan 2030'larda zaten başka bir dünyada yaşıyor olacağız. Orada da bugünkü e, politik şartların falan geçerli olacağını ben düşünmüyorum. Evet açıkçası. aynı fikirdeyim tamamıyla. Evet yani benim torunum 30 yaşında olacak. Evet. Bunu görecek yani 2000 yani gençliğinde gençliğinde görüyor yani görüyor. aslında bir buçuk dereceyi düşünüyorum. Yani akıl alır iş değil yani. Cem o dokuz yaşında görmüş olacak. Evet. evet. Çok çok erken ve önde kocaman bununla mücadele etmek durumda kalacağı, bununla yaşamanın e, yoluna bakacağı, bu hayatını belki de buna sarf edeceği bir. ...dünyanın içine doğru büyüyor... ...o yüzden çok endişe verici... ...o yüzden e, söylemeye devam etmek zorundayız... ...kendi çoluk çocuğumuz için de... ...dostlarımız için de... ...dünyanın tamamı için de... ...ve bunu söyleyebilmek için de... ...hep ısrarla ilk günden beri tekrar ettiğimiz bir şey var... ...yürekten inanarak bunu söylüyorum... ...tek bir yolu var şu anda... ...bu şenliğin amacına uygun olarak... E, ...bunu bağımsız bir şekilde söyleyebilmemiz için... ...desteğe ihtiyaç var... Desteksiz olmaz yani biz herhangi bir kişiye kuruma ya da yapıya asla sırtımızı dayayamayacağız o zaman söyleyemeyiz zaten zaten o nokta geldiğinde radyonun yapısında hepimiz biliyoruz diyeceğiz ki öyle bir şey olduğunda kapatıyoruz çünkü olamaz diyeceğiz. E, bağımsız olmadan bunu söylemenin manası yok. Çünkü. Ama işte bu yüzde yetmiş sekizler yüzde seksen üçler tam da e, açık radyoya desteğin devamıyla paralel bir şey diye düşünüyorum ben. Kesinlikle, yani. öyle, kesinlikle evet, öyle. Ama işte tam da bu noktada artırmak zorundayız. Yani evet. desteği artırmak evet. zorundayız. Böyle bir yüzde yetmiş sekizden bahsediyorsa yani çırpına çırpına geçen seneden bir de olsa fazla olalım diyişimizin nedeni tam olarak Ümit senin söylemiş olduğun bu şey artırmak zorundayız. Evet. evet. bir kez daha şey dönelim yani şey telefon numaralarımızı vermeden telefonlar da çalıyor iyi ki. Yani şu bu Mücahit'in yaptığımız kitap küresel ısınma ve iklim krizi niçin daha fazla bekleyemeyiz üst başlığıyla çıkmıştı ve elimde Agora kitaplığından çıkan kitabın ikinci baskısı var. Yani çok bütün orada söylenenler 2007'de yayınlanmış bir kitap düşünsenize yani ne kadar olmuş 2007'den bahsediyoruz. Ben için daha fazla bekleyemeyizdi. James Hanson'ın önemli lafından aktararak kitabın başlığını evet. üstüne taşıdık. 2006 yılında yazmıştık. Evet, 2006'da. 2006, 2000, 2007'de basıldı. Basıldı. 2. Yani. Evet. basımı var elimde ama evet. iki, ikincisi de hemen 2007'de basıldı yayınlandı. Yani niçin daha fazla bekleyemeyiz dediğimiz tarih 2006. Şimdi <gülüyor> nerelere geldik? Yani bu çok kaygı verici bir şey. Arada da biz işte açık yeşillerimizi de evet. aynı sorunları... Açık yeşilinde 15. yılındayız bugün. Bu arada onu da söyleyeyim. 2008'de başlamıştık. 15. yılında devam ediyor. Evet yani bir, büyük bir birikimimiz var ama bunu sürdürmek zorundayız. Bunu sürdürebilmek için de desteğe ihtiyacımız tek yolu. var. Tek yolu, başka bir yolu yok. Çünkü biz dinleyicilerimizle birlikte, programcılarımızla birlikte bildiğimizi, becerebildiğimizi yapıyoruz. Bu mikrofonun arkasına dersimizi çalışarak gelip anlatıyoruz. Ama anlatmaya devam etmemizin ya da sesimizin ulaşmasının tek bir yolu var. Bir varoluş biçimi olarak destek olmak. Destek olmadan biz bu işi sürdüremeyiz. Bir tehlike sinyalinden bahsetmiyorum kuşkusuz. Yani sabahtan şu ana kadar 52 kişinin e, işte 2 saat tamamlanmadan desteğini sunuyor olması muazzam. Çok heyecan verici. Ama daha çok. Kesinlikle daha çok. Tam da bu nedenle ötürü. Yoksa e, skorel bir yerden... Buranın içine, radyon içine gidip bağırıp çağırmıyoruz. Bir daha, bir daha, bir daha. Böyle bir skor bizi ilgilendirmiyor. Zaten öyle bir büyüme fikri de bizi ilgilendirmiyor. Tabii. O. Bizi ilgilendiren destek, bağımsızlığı koruyabilmek için. Ve var olmaya devam var etmek. Var olmaya devam etmek. Herkesin <gülüyor> radyosuna sahip çıkması evet. ki bunlar söylenebilsin. Bir i̇stersen, şarkı dinletelim. Evet, ben istersen bir şarkı anonsu yapayım. Arada da destek evet, için efendim. telefon evet, numaralarını evet. söyleyelim. Şimdi bugünkü programa... Benim son yıllarda en sevdiğim Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en iyi şarkı yazarlarından biri olan yani Ozan şarkıcılarından biri olan Deniz Tekin'den bir şarkı getirdim. Ki bu Deniz Tekin'in çok genç yani herhalde 17 yaşında falan yazdığı bir şarkı olması lazım. Tam da bizim Açık Yeşil'in temasına uyduğu için ilk kısmını okuyacağım. İstikbal Mahkemeleri şarkının ismi. Hmm, evet. Deniz Tekin diyor ki bizi henüz embriyoyken bir kuluçkaya koymuşlar ve 18'imize kadar da maalesef doğurmamışlar. Üzgünüm <gülüyor> dostum bize pek bir seçenek sunulmamış İstikbal mahkemelerinde uçurtmamızı vurmuşlar. Diyor Deniz Tekin şimdi onu dinleyeceğiz. Ondan önce de telefon Destek bilgisini verelim. 600 sıra katları bir yolu vardır. <gülüyor> Harekete geçin. 0212 343. Kırk bir, kırk bir Evet Dinleyici Destek Projesi özel yayını Açık Yeşil'in içinden size seslenmeyi sürdürüyor Ümit Şahin'le beraberiz Dinletti dinlettiği parçayı az önce duyduk ve desteklerinize gelmeye başladı Deniz Tekin İstikbal Mahkemeleri gerçekten çok güzelmiş Ümit Evet harika şarkı Tam da işte bugünkü iklim aktivisti gençlerin e okuşaktan bir şarkıcı evet. ve şarkı yazarı zaten Deniz Tekin Tam onu anlatıyor gibi geliyor bana. Belki onu mu kastetti, neyi kastetti, bilinmez ama gerçekten de uçurtmamızı vurmuşlar dediği doğru. Evet yani. ve bu şeyi de akla getirdi. Bu Türkiye'de yaşanan önemli şeylerden gelişmelerden bir tanesi de Cumhurbaşkanlığının ve iklim ve iklim Bakanlığı'nın da aktivizm yani aksiyona geçmemesinden dolayı. ...dava edilmesi... ...yani evet. ilk defa oluyor bu böyle bir üç, şey... ...üç genç aktivist tarafından... E evet, ...bir Atlas arkadaşımız... Uh -huh. ...programcımız ama... ...ayrıca bizde program yapmış olan... ...şimdi adını maalesef hatırlayamadım ...bir kız da var... ...ve... ...resmen Cumhurbaşkanlığı'nın... ...harekete geçmedikleri için ve ee, bu kendi geleceklerini tamamen ta tehlikeye attığı için <gülüyor> hukuken mahkemeye verdiler. Bakalım yani. bağımsız Türkiye mahkemeleri yani, ne yapacak? Evet. Önemli yani. <gülüyor> Sabah Cengiz aktar bunun yanıtına verdi. <gülüyor> ee, verdi <mi>? <gülüyor> <gülüyor> yine de şimdi e, daha önce yine bir iki hafta önce e, Ömer abi konuşmuştuk açık yeşilde <gülüyor> bu Rebecca Solnit'in karanlıktaki umut kitabı geldi benim aklıma yine buraya. Yine yolda yürürken geldi. Keşke yanıma alsaydım kitabı ama sizin sabah sizi dinlerken. yani Biz tabii günlük hayatın içinde bu kadar kötü politik gelişmeler olurken, arktik erirken, sıcak dalgaları, seller vesaire daha işte konuşamadık günlük. ...bir hafta içinde İstanbul'da şey... ...Türkiye'de yaşanan sellerin haddi hesabı yok. yok ölümler var. Ölümler var ve kimse yani... ...son dakika haberleri yani. dışında pek üzerinde konuşulmuyor. Konuşuluyor mu bilmiyorum Aynen, yani. aynen konuşulmuyor. Yani yani, normal oldu yani, yani artık. Evet yerlerini yurtlarını terk eden... ...belki de evine ne zaman döneceği asla belli olmayan bir sürü insan var Türkiye'nin çeşitli iliminde. sadece son bir hafta içinde evet. üstelik ve inanılmaz görüntüler duvarları patlatan sellerin görüntüleri yağıyor sosyal yani. tamamen evet. dolduran sular inanılmaz sular yani. yani ve e, hani tabi bu, bütün bunlara odaklanınca insan e, çok fazla e, umuttan falan bahsedemiyor ama işte bu Rebecca Solnit'in karanlıktaki umut kitabı bence müthiş bir kitap e, Orada şunu söylüyor aslında Rebecca Solnit. Tam da işte bu kısa vade uzun vade meselesini söylüyor. Yani içinde yaşadığınız süre içerisinde hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi gelir size. Yani hiçbir şeyin çözümü yok. İşte son seçimde de yaşadığımız şey hep aynı sürekli bir yenilgi hissi. Ama diyor aynı hissi 1960'larda sivil haklar hareketindeki insanlar da yaşıyordu. Yani Martin Luther King ve arkadaşları... O Aynen. mücadeleyi sürdürürken de sürekli aynı his, hiçbir şeyin değişmeyeceği hissini yaşıyorlardı hatta işte Martin Luther King öldürüldü vesaire yani korkunç günler yaşandı ama bugün 50-60 sene sonraki duruma baktığınızda bambaşka bir dünyada yaşıyoruz aynı şey işte. Güney Afrika için apartheid rejiminin yıkılması, yıkılmadan önceki durumu düşünün. Evet, evet. Yani hiç bu bu rejim hiçbir yere gitmez diye düşünüyordu herkes e, falan. Yani sonuçta Mandela 27 sene hücresinde evet. kaldığı hücreyi gördük ya. Yani Evet ve uzun olmak, vadede bir, ya çok uzun iki, olmayan Kaç metrekarelik bir hücrede ömrünü geçiren Mandela var ve buna rağmen çıkıp Ubuntu'yu da söyleyebiliyor ve başarıya bu beyazın aptal, korkunç faşist üstünlüğü teorisini de onları da affederek bir şekilde yenisini kurabiliyor. Yani Güney Afrika deyince geç, es geçmemek lazım. İşte buradan da şeyin Rebecca Sonding kitabından bir alıntı yakaladım. Diyor ki umut ne olacağını bilmediğimizi ve belirsizliğin yarattığı boşluğun eyleme yaraştığını varsayar belirsizliği kavradığınız anda sonuçlara etki edebileceğinizi de kavrarsınız. Ya da ya tek başınıza ya da birkaç ya da birkaç veya milyonlarca kişiyle birlikte. Bence burası çok kritik. Umut bilinmeyen ve bilinemeyecek olanın kucaklanmasıdır diyor. Hem iyimserlerin hem kötümserlerin kendinden emin duruşlarına bir alternatiftir. Yani... Yani hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyleyen kötümserlerle e, iyimserlerin e, ikisine de alternatif bir duruştur diyor. Ve yapıp ettiklerimizin nasıl ve ne zaman önem kazanacağını, kimi ve neyi etkileyeceğini önceden bilmesek de yapıp ettiklerimizin önem taşığı, taşıdığı inancıdır Umut. İşte bence tam da açık radyoda yıllardır Aynen öyle. Aynen öyle. E, bu kadar kötü haberler vere vere yapmaya çalıştığımız şey tam da bu umudu taşıdığımız için. Böyle oluyor diye düşünüyoruz. Evet, umudu biz yaratacağız Yani yapıp ettiklerimizin evet, önem taşıdığının na dair bir inanç. Dışarıdan gelen bir şey değil. Ya yani, Rebecca Salonet'ten bahsettin. Tam da bu yeni dönemimizde 57. yayın döneminde broşürümüzde yayın akış broşürümüzde de ve bugün bu işte dinleyici destek projesi, özel yayını sırasında da dile getirdiğimiz şey Rebecca Solnit'in bir genç başka bir aktivistle beraber yarattığı e, editörlüğünü yaptığı harika bir kitap var. Changing e, Not Too Late diye. Geç Değil diye aynı bu umut meselesinden çok güzel alıntılar filan var o kitapta. Yani iklim hikayesini umutsuzluktan mümkün olana dönüştürebilme diye alt başlığı var. Orada inanılmaz hikayeler var, anlatılar var. Bir tanesini buradan aktardık. Hulyan Agon o kitaptan anlatıyor. Şimdi uzun, daha önce açık yeşilde de konuşmuş, konuşmuştuk. Evet, konuşmuştuk. Daha öncesinde de konuşmuştuk. 1960 şey 2016'da olan bir botlarıyla bu bütün her şeylerini kaybeden atalarının mezarları da dahil bütün suların basmasıyla adaları terk etmek zorunda kalacak olan yok olacak olan yerlilerin e, biz boğulmayacağız biz buradayız diye sloganı bulduklarının hikayesi vardı orada bir büyük petrol arama gemisi e, devasa ama böyle savaş gemisi gibi bir şey Yola çıkıyor. Onun yolunu yerliler kesiyorlar. Onun fotoğrafı da hatırlıyorum. Yıllar önce yine konuşmuştuk açıkçası. Evet, işte kanolarla kesiyorlar. Kanolarla kesiyorlar. Öyle. Geleneksel binlerce yıldır kullandıkları, on binler belki de bilmiyorum. Kanolarıyla kesiyorlar. Burada başka bir hikaye varmış. Şimdi kanolarla <gülüyor> çıkalım yoluna diyorlar. Biz mücadeleyi sürdürme kararı almış yerliler. Fakat bir bakmışlar yapraklardan yani bilinen yollarla geleneksel yollarla yapılan yelkeni yapmasını bilen kimse kalmamış adada bir kadın varmış Maria diye birisi deli gibi ona koşuyorlar dokuma ustası kadın ölmek üzere 90 yaşında ve 15 yerli kadına Öğretiyor. Son, ömrünün son iki haftasını bu bilgiyi kadim bilgiyi aktarmakla bilgiyi aktarmakla geçiyor ve öğretiyor. Pandanus denen bitki yerli bitkilerin kullandığı bitkiyi işte nasıl kesersin yani liflerini ayırırsın, iplik yaparsın ve dokursun. Bunu anlatıyor geleneksel binlerce yıllık bilgiyi ve onu yaparak bu korkunç geminin önüne çıkıyorlar. O yelkenleri kullanarak. Yani şöyle diye bitirmiş, 90 yaşındaki dokuma ustası Maria ömrünün son iki haftasında yelken dokumayı 15 yerlik adına öğretmekle bir mucize yarattı. Demin konuşuyorduk ya mucizeyi. Mucize yarattı diyebiliriz. Pandanus yapraklarından ve sevgiden başka hiçbir şey yoktu elinde. Ama o yapraklarla dünyaya yeni bir pencere açtı. Şuraca uzanıp ölmeyi reddeden iyi insanların olabilirliğe, mümkün olana duyduğu saygıya dayanan hepimize yer bırakan bir geleceğe açılan pencere diyor. Julian Aguon. O da yerli. Aktivist. Bu pencereden geleceğe tırmanacak cesaretimiz olmalı diye. Bir alıntı var. Yani benim duyduğum en güzel hikayelerden bir tanesi. Tam bu konuştuğumuz şeylerden biri işte. Şimdi o zaman yine buna bağlayan bir Deniz Tekin şarkısıyla çıkalım isterseniz. Evet, ha, olur. Bu Çözülmez şarkının ismi ama hani çözümsüzlük anlamında çözülmez değil buradaki Deniz Tekin'in anlattığı bir bağın çözülmemesinden bahsediyor. Ben bu şarkının da tam işte bu destek yayınının özünü kavradığını düşünüyorum. Çünkü şöyle diyor sözlerinde Deniz Tekin. Karanlık odada güneşin altında titrersin beklemeden. İçinde bir anda bir şeyler düğümlenir. İnsan bam telinden birbirine eklenir. Bu sırf bugün değil, yüzyıllardır böyledir, kolay kolay çözülmez diyor. İşte destekçiler olarak da BAM telinden birbirimize bağlıyız. Programcılar, dinleyiciler, destekçiler olarak bu çözülmeyecek bir bağ olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, pandanus ben yapraklarından yapılmış pandanus bir yaprakları, bağ. yaprakları, evet. <gülüyor> Bununla da e, çıkabiliriz herhalde bu evet. açık yeşilden. Çok teşekkür ederiz. Ümit, harikaydı. Hele ki en son söylemiş olduğumuz bağlar. Teşekkür ederiz. Umarım şimdi çok destek gelir. Evet desteklerin artmasını bekliyoruz biz de Açık Yeşil dinleyicilerinden. 0212 343 41 41, 41.